Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de imkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.